dönem kardeşlerimiz okunan ayetler Cenab-ı Hak kuluyla dost olmak istiyor. Yani baki fanilerle dost olmak istiyor. Dostluk sevinir sevilen de kendi hususiyetlerini görmesinden kaynaklanır. Yahu Aleyhisselam'ın on iki evladı vardı. Kendi hususiyetlerini Yusuf da gördü. Yusuf'a karşı meyilli arttı ve dost oldu. Bir baba veya bir anne kaç evladı var o evladındaki hususiyetler kendisine benziyorsa o çocuğunu diğer çocuklardan daha farklı görür. Cenab-ı Hak da kalpte kuluyla dostluk istiyor. Yani cemali sıfatların kalpte tecelli etmesini istiyor. Yani la ilahe kalpten bir takım marazi şeylerin çıkartılması. Nedir o marazi şeyler? Ey Peygamber, heva hevesini, ilah halini getirenleri gördün mü buyuruyor ad kerime. Sen onları vekil değilsin buyuruyor. Demek ki gönül temizlenecek, gönül berraklaşacak. Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları tecelli edecek. kelime tevhid yaşanacak. kelime tevhid ibadete ve muamelata aksettirilecek. Ve Cenab-ı Hak kudıyla dost olacak. Illallah bir Cenab-ı Hak bir dostluk meydana gelecek. Cenab-ı Hak bu dostluğu istiyor. İnsanın iki zor geçiti var. Bu iki zor geçitin Cenab-ı Hak kolaylaşmasını istiyor. O iki geçit kolaylaşacak. Cenab-ı Hak darus selamı davetiye veriyor. Rehber olarak Kur'an-ı Kerime lütfediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de bize ümmet kıldı. Bu iki büyük lütuf, iki büyük ihsan ilahi. Bu iki zor geçiti kolaylaştırmak. Birinci zor geçit, son nefes geçiti. Kendisiyle dost olanlar için Cenab-ı Hak şüphesiz Rabbiniz Allah'tır deyip sonra kitap ve sünneti bir lezzet içinde yaşayanlar dost doğru yolda yürüyenler onlar üzerine can gırtlağa geldiği zaman, ölüm anında melekler iner, onlara tepşiratı verir, korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın size vaad cennetlerle sevinin derler. Ben Cenab-ı Hak insanı mükerrem yarattı. İstidatlar verdi, ruhumdan üfürdüğü zaman buyuruyor, nefâhtü fîhî min ruhi. Cenab-ı Hakk'ın arzusu, kul bu istidatları, Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği bu istidatları inkişaf ettirecek, takvaya erecek. Takva nedir? Takva, nefsani arzuların çökertmek, ruhani istidatları inkişaf ettirmek. Yani, der bir ifadeyle kulun Cenab-ı Hak'la kalpte buluşması, kalpten ilahi bir pencere açılması, her halinde aman ya Rabbi diyebilmesi, Allah rızasını araması. Cenab-ı Hak bunu istiyor. Davetiye'nin gerekçesi bu. Kuluyla dostluk. İkinci büyük geçit kıyamet geçidi. Korkunç bir infilak. Cenab-ı Hak la uksumi bi buyuruyor. And olsun diye, yemin olsun kıyamet diyor. Yani Cenab-ı Hak kalbimizin kıyamet üzerinde yoğunlaşmasını istiyor. Vela uksun bir yön mü levame, bir nefsi levame, nefsi levameden de kurtulmamız arzu ediyor. Yani gelişi güzel, şaşkın bir davranışlardan, nadan hallerden, kalbimiz istikamet kazanacak. O şekilde kıyamet üzerine yoğunlaşacağız, ölüm üzerinde. Sallallahu aleyhi sellem bütün zevkleri kökünden yok eden ölümü çok çok anız buyuruyor. Bütün irtibatlar bir anda kesilecek. Ayrı bir aleme gireceğiz. Nasıl dünya bir ayrı alem, kabir ayrı bir alem, kıyamet ayrı bir alem. Çok sürprizler var insanoğlunda. Cenab-ı Hak bu dostluğu kurmamızı istiyor. Dostluğu kurmamız için de kat efla men zeklaha. İç alem terbiye görecek. İç dünya bir eğitimden geçecek. Bu nefsani arzular ömrünü tüketecek. Ruhani istidatlar inkişaf edecek. Cenabak gören gözü, işiten kulağı ve akleden kalbi olurum buyuruluyor. Bu şekilde bir yürek meydana gelecek. Cenabakla bağlantılı bir yürek, Allah rızasını arayan, Cenabakla dost olan bir yürek meydana gelecek. Bu yürek nasıl olacak? Ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken Allah'ı unutmayacak, Cenabak zikredecek. Yani Cenab-ı Hakk'ın hayatın her safhasını Allah rızasını arayacak. Cenab-ı Hak benim bu ibadetimden memnun mu? Bu tavrımdan, bu davranışlarımdan, bu halimden memnun mu? Bu tefekkürümden memnun mu? Rabbimin verdiği istidatları ben nerede kullanıyorum? Verdiği nimetleri nasıl ifade ediyorum? Nefsaniye arzularım mı? Cenab-ı Hakk'a yaklaşımı bir vasıta mı? İnsan hep bu istidatları içinde olacak daima Allah razı olsun. Zekat Ve iş dünya bu hale geldikten sonra Cenab-ı Hak size ılımlı bir ümmet, vasat bir ümmet, istidatlı bir ümmet olarak yarattık. Sizler yerin Allah'ın şahitlersiniz buyuruyor. Ve bu yürek sergilenecek. Bu kalp sergilenecek. Allah'ın şahidi olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Peygamberler Allah'ın şahitleridir, benim ümmetim de diğer ümmetlere karşı Allah'ın şahitleridir buyuruyor. Yani güzel bir ümmet olacak. Zarif, ince ruhlu, hassas, ibadetler tazimli emrillah. Yani geometrik halden çıkacak, bir duyuşlu olacak, huşu halinde olacak. Peygamber dese şahit olsun buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de bize kıyamet günü şahit olacak. Ondan şefaat dileyeceğiz. Şefaati uzmasına sığınacağız. Ve yeryüzünde Allah'ın şahitleri olacağız. <Gülüyor>